Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. E, kamusla Güreş'te K harfindeyiz. Kedi harfimiz, şey kelimemiz. Kelimemiz. Ve, e, başlayalım. Evet. E, Kedi ile ilgili tam da bu sözlük sözcük programına uygun bir alıntı buldum ben. Öjen Giewik'in e, bir alıntısı. Ne kadar zormuş ismi. Vallahi soyadında zorlandım. Bir arkadaşımdan yardım aldım hatta. Kedinin haberi bile yoktur sözlüklerde yazılı olanlardan. Onlar da olmayanabilir ama hmm. Demiş Güzelmiş Evet böyle filozof olarak görülürler ya Hep kediler Ben de böyle sık. filozof gibi durdum ya bugün nedense Evet gerçekten öyle kediler... Şimdi kedi deyince neler geliyor aklımıza ne Gelmiyor ki bir Tabii şey. Tabii Zıttı olan hemen köpekle fare geliyor Fareyi hmm. işlemiştik de Onda da kediye yer vermiştik Başka Pati pati geliyor. Pati yumuşak, tırnak sert böyle. Kedi zaten hep ikili olarak anılıyor. Biraz Japonya programı gibi. Hı hı. Çünkü bir de hep ya yüceltilmiş, hayran olunmuş, tapılmış ya Evet, evet, değil mi? Bir zıtlık barındırıyor her zaman. Şeytani yani. görülmüş, çok doğru. Bağımsız bir hayvan tabii Bağımsız olduğu için de ankör denmiş hep. Evet şarkılar yapılmasından şundanki örgüydü. Sen pek seversin evet, o şarkıyı. Ya sorma. <gülüyor> ee, sonra esneklik ve avcılık, yırtıcılıkla ilgili hep anılan bir hayvan. Tabii bir de kedigiller var aynı zamanda değil mi yani? yani? Sadece kediden değil. Büyük değil kediler. Evet. O güzel hayvanlar. Panterler, çıtalar. Jaguarlar evet pumalar. Hı hı. Sonra insanlar da böyle ikiye ayrılıyor deniyor. Hep ikiye ayırmaya çok meraklıyızdır ya bir cat people, dog people denilen bir kedici insanlar var. Genelde kadınlar oluyor. Hı. Ee, bir de dokpil var. Ben ona katılmıyorum ya herhalde erkekler de seviyorlar. Çok var ee, yazarlar, sanatçılar arasında çok bulduk ama Hı -hı. özellikle bu bir sokakta besleme evinde 80 kedisi var hikayelerinde. Böyle bir artık ön yargımı gerçeğe dayanan bir yargımı bilemiyorum. Hı -hı. Ee, sonra gene Japonya programında andığımız bu Maneri Neko var. Ee, Talih şans veren kedi. Ha. Böyle şeyler anıyoruz kedi olduğu zaman Bir de argo sözlüğünde kedicilik diye bir şey var ha, Neymiş? Bu çok ilginç bir şey ya Kedici hırsızın eyleme işi Balkona pencereye asılmış halı örtü vesaireyi Kedi fırlatarak düşüp çalma hikayesi Ya yani bildiğin kedi Atıyor Atıyor balkonlarda hani örtülere hallara Halı, halıya böyle kedi tırmıklarıyla böyle tutunuyor. tutunuyor. Tutunduktan sonra evet. indiriyor halıyı ve çalıp götürüyor işte. Şey İlginç bir yöntem. Evet, e, şu tarihine geçelim. Geç bakalım. Şimdi Desmond Morris'in Kedinizle Tanışın kitabından, yapı kredi yayınlarından çok yararlandım. Bir de aktüel arkeolojinin Mart-Nisan 2015 sayısı da hayvanlara ayrılmıştı. Orada da çok fazla vardı kedilerle ilgili bilgi. Yani i̇lk vereceğim bilgiler daha çok oralara dayalı. 3500 yıl önce evcilleştirilmiş kediler kabaca Aha. ve insanın aslında yerleşik hayata geçişinden sonra... E, tahıl e, ve tahıllı ambarı e, hmm. ortaya çıktıktan sonra tabii ki fareler de ortaya çıkıyorlar. Hem e, besin olarak e, yiyen bu ambarlardaki tahılları hem de aslında mikrop ve hastalık getiren hayvanlar oldukları için e, bunları en çok öldürüp ortadan yok eden kedi birden insanın dostu oluyor hmm. ve hayatına giriyor. Artık o kediyi e, besleyip e, evinde çiftliğinde yer vermeye başlıyor insan. Böyle bir tarihçe var. İnsan amaçları uğruna kediyi kullanıyor yani. Evet köpeği de aslında onu da bekçi ve koruma için kullanmış. Daha eski ama uh -huh. köpeği kullanışı. Ee, sende de dinle ilgili bir takım şeyler var. Evet simgeler vardı. sözlüğünde bayağı bir şey var. E, kültürlerde hani kedin nedir neyi temsil ediyor? Mesela Kuzey Amerika, e, Amerika yerlisi pavniler için dokunulmaz kutsal. ...beceri, hızlı idrak... ...dehayı temsil ediyormuş... ...becerikli bir hayvan... ...kedi sever bir insan olarak... ...kedi sever ve kedi besler bir insan olarak... ...yani evet. bazı konularda çok becerikli... ...hızlı, atik, esnek... Değil mi? E, ...Sumatra yerleri ise... ...tam tersine onu cehennem uyruklu saymış... Mesela. Hı hı. ...müslümanlarda kara kedi hariç uğurlu... Ee, peygamber hmm. Muhammed'in çok hani sevdiği söyleniyor ve e, uğurlu sayılıyor. Evet bizde de köpek sevmezler, kedi severler. Hmm. Kedi de ne kadar seviyorlar? Budistler kediden uzak dururlarmış mesela bunu bilmiyordum ben hmm. ee, onun yılanla birlikte Buda'nın ölümünde duygulanmayacak kadar mağrur davranmış olması bağışlanmamış asla. Hmm. E bir de hani Mısırlılar var ama burada hani sende var daha çok bilgi galiba değil mi? Ya, evet Mısırlılar zaten e, milyonlarca diyebileceğimiz kediyi mumyalamışlar. Özellikle kedilerle ilişkileri hem bu kalan ha. mumyalardan hem e, çizimlerden çeşitli tapınaklardaki resimlerden e, görülüyor. Onların da Bastet adında bir kedi tanrıçaları var. Hı hı. E, yani bir tapınma unsuru kedi. Ancak kediye değil. Kedinin içindeki tanrıya e, tapınıyorlar. Bunu bir ayırmak lazım. Evet. İkiye ayrılabilir belki kedi onlar da bir bu. Iı ...tapındıkları tanrıça var... E, ...ve bu tanrıça da zevk, sevgi ve güzellik tanrıçası olarak kabul ediliyor... ...aslında kediye de çok uyuyor... ...tam bir zevk hayvanı... Hı -hı. ...yani seven de tap tapınmacasına e, seviyor... ...ve gerçekten de çok güzel... ...zaten Leonardo da Vinci de... ...kediler doğanın başyapısıdır demiş... ...ben Hı -hı. bu programda hiç objektif olamayacağım yalnız... ...ne yapacağız bilemiyorum... <gülüyor> e, bu, ...bir de adak hayvanı olarak yetiştirilen kediler varmış Mısır'da. Öyle mi? Bunlar biraz da aslında bugün bize vahşice gelen yani her daim vahşi belki ama kedileri kurban etmek üzere ...yetiştiriyorlar... ...başka böyle hayvanlar da var ama konumuz kedi... Ee, ...sonra öldürüyorlar onları... ...hatta küçük yavruları falan da olabiliyor... Vay ama hainler... ...yani vay hainler fakat inançlarına göre... ...böylece sonsuzlaştırıyorlar onun yaşamını... Hmm. Ee, ...bu yanı var... ...bir de e, evde besledikleri kediler var... ...hatta işin ilgince evde öldük, öldüğü zaman... ...kedileri ev ahalisi saçını tıraş ediyor... Hmm. E, ...yası simgeler bir vaziyette. E, mum yalıyorlar böyle renkli bezlere. Güzel e, kalaş evet kalaş olması değil mi? Evet, yani aslında e, böyle şey, e, nasıl diyeyim, güzel Sami, bir ritüel. Duygusal, evet. evet, duygusal bir ritüel. E, sonra bu e, müthiş tapmayla e, sevmeme arasında durmadan gelip giden bir e, durum var ya... 1800'lerin sonunda İngilizler birçok yere gidiyorlar Aha. ve e, birçok tarihi eseri de alıp getiriyorlar. Bu arada 300 bine yakın kedi mumyasını getirmişler Liverpool'a. E, gene Desmond Morris'in kitabından aldığım bir bilgiye göre onları... Ne yapmışlar? Öğütüp tarlalara gübre yapmışlar. E, Vay arkadaş. Böyle de bir bilgi var. Oralara yaklaşmışken İlanda geleneğinden bahsedeyim. İlanda geleneğinde tekinsizmiş biraz kedi, kedicikler. Bizde hmm. bizden asılmış eski Türk tasarımlarında üzerinden atlanıldığında ölenin cadılaşma nedeni sayılabilecek sayılan simgesel hayvan. Yani. Hmm. Ay evet resim sanatında geçmiş. da var o. Geleceğim. Çin kültüründe de şeytani güçleri temsil ediyormuş. Cermen mitolojisinde aşk, evlilik ve verimlilik tanrıçası Freya ya da kendini bağımsızlığın nedeni kabul edilen tanrıca Hilda ile özde seçtirilen hayvan. ...İskandinav mitolojisinde ilginç biraz yeraltı tanrılara sunulan kurban. Hmm. Hmm. Evet o kurban hikayesi bir satanistleri falan hmm, dinleriz biz hep. Hristiyanlıkta da aslında evet. belli bir dönem orta çağda ne yazık ki çok işkence görmüşler, Maalesef. yakılmışlar, eziyet edilmişler. İçlerinde şeytanın ruhu olduğuna inanılmış. Zerdüştlükte Ahura Mazda'nın hizmetinde çalışan öldürülmeleri günah kabul edilen hayvanlardan birisi. Bak bu iyiymiş. Hmm. Bazı yerlerde seviliyor, bazı yerlerde nefret ediliyor ya. Yani. Sufi gelenekte keramet sahibiymiş mesela. Hmm. Bizdeki Ortodoks İslam anlayışında Peygamber dediğimiz gibi kediye çok düşkün olduğundan imanı temsil ediyor. Bir de alnındaki dört koyu şerit simgesel anlamda peygamberin parmak izlerini temsil edermiş. Hmm, bunu duyulmuş Fars kültüründe de e, güvenilmez bir iki yüzlüymüş Didemciğim. Ya işte gerçekten ya yüceltme ve tapma ya tam anlamıyla şeytani görme hı hı. bu kara kediyle de ilgili demiştin. Türkler, Müslümanlar uğursuz görüyor. Britanya'da da uğurluymuş kara kedi işin ilginci. Hı. Bu İskoç adalarında var enteresan bir şey. Kedi uf, çok fena şeyler yapmış hareketlere. Kızgın köz üzerine bırakılıyor, can verip feryadı kesildikten sonra hı. sıradaki kedi köze atılıyor falan. Ay çok. Bu kedilerinin feryatlarının şeytanı çağırdığına inanılıyormuş. Sonraları bu gelenek satanizme taşınmış. Hmm. Ee, i̇nsanları bile ciddi olarak yakan bir yaklaşım. Evet bu e, din ve mitolojinin bakışının ardından bir şarkı arası verelim. Stray Cats, Stratan, Stray Cats. With my tail in the air Straight cat strut I'm a please cat I'm a feelin' Casanova Hey, better that side Get a shoe thrown at me From a mean old man Get my dinner from a garbage can cat star Evet, kamusla güreşte, K harfinde kedideyiz. Kedideyiz, evet. Biraz kedi cinslerinden bahsedelim. Çok Aslan. fazla var. Hatta ben burada çok kısa bir anımı paylaşmak istiyorum. Bir dönem kedi cinsleriyle ilgili internette bir şeyler bakıyoruz araştırıyoruz falan bir yakınımla yazıyor işte birçok kedi İran kedisi var Rus kedisi işte Siam kedisi falan bir de hep şey var işte soke i̇şte insanlar satıyorlar bulmuşlar veriyorlar özelliğini söylüyor soke soke Resimlerine bakıyorum, Ay ne kadar çeşitli bir kedi diyorum bu Sokya, i̇şte sarısı var, siyah beyazı var, tekiri var, nedir bu Sokya? Abi o Soke neymiş biliyor musun? Neymiş abi? Sokak kedisi Ne Soke <gülüyor> olarak yazmışlar <gülüyor> Bunu bana anlatmamıştın ama Evet işte bu sürpriz oldu, oldu. Programın ee, Soke dışında çok fazla kedi var Sadece birkaç ilginç bilgi paylaşmak istiyorum Sphinx diye bir kedi cinsi var Tüysüz, büyük Hı -hı. kulaklı ee, Gerçekten adının da Çağrıştırdığı bir biçimde mısır kedilerini Hatırlatmakla beraber Aslında Kanada oh. kökenli bir kedi Hı -hı. Ve Avrupa'da daha sonra Sonra yetiştirilip çoğaltılmış. E, o isim ve görünüş bize hep başka bir şey çağrıştırıyor. Sonra Man kedisi var çok ilginç. Kuyruksuz bir kedi bu. Hiç kuyruğu hmm. yok. E, doğuya gittiği zaman Avrupalılar Man adasında ilk kez karşılaşmışlar. Oradaki bütün kediler kuyruksuz. Hmm. E, Ragdoll diye bir kedi cinsi var. E, bu da böyle bez bebek anlamına geliyor zaten. Be bez bebek gibi uyuşmuş. Yakalayıp elinize aldığınız anda kendini... ...havlu gibi bırakan bir kedi... ...genel özelliği bu huyuyla... ...yani işte A kedi öyle yapıyor... ...B kedi böyle yapıyor diye bir şey yok... ...ragdollar böyle yani... Hmm. Bir de benim British Shorthair e, olduğu için yani. kedimden bir tanesi ister istemez ona da şöyle yer vermek istiyorum. Çok sevdiğim Alice Harikalar diyarında meşhur bir çeşahir kedisi vardır. Alice meraklıları hemen anımsayacaklardır. Koskoca yüz yuvarlak kafasıyla ağaçta gülümser. İşte o çeşahir kedisi bir British Shorthair e, kedi oluyor. Evet 2000 yıl önce Britanya'ya Romalılar getirmiş ama onu da. O da ilginç bir bilgi. Sen o yüzden mi aldın yoksa? Yok ya biz o koca kafasını yani evet Alice Harikalar Diyarı'nın hayranlığım ayrı da çok seviyor idik. Öbür kedimiz zaten Soke bir kedi. Başka evet. kediler neler yapıyor biraz bakalım insanların bazı notları aldık. İnsanlarda kan basıncını düşürüp rahatlamayı sağlıyormuş. Özellikle bu çıkardığı mırıldanmalardan dolayı. Evet. Bu da çok ilginç geldi bana. Bur, bur, bur, bur. De, doktorlar panik atak hastalarında psikiyatrlar herhalde ta tavsiye ediyorlar. Evet. ...özellikle panik ataklara... Ee, ...bunlarla birlikte en çok fobi doyulan hayvanlardan bir tanesi tabii yani değil mi? Evet. Çok... Bu sürtünme tüylerinden dolayı falan aman aman yaklaşmasını vesaire çok değil mi? Çok aşırı korkusu olan insanlar tanıyorum ben de. Evet sen, ben arkadaşından bahsetmiştim zaten. Evet şimdi burada. İnsana göre altı kat daha fazla gece görüşü varmış değil mi? Bu da ilginç mesela. Evet çok fazla. Bir, e... Bu nasıl mesela bunu bir aç bakalım. Bir ya şöyle çok. bir şey... E... Zifiri karanlık, hiç ışık olmadığında kedi de görmüyormuş. Ama en ufak bir ışık kaynağını sadece yıldız olsun, uzaktan gelen bir mum ışığı olsun, hmm. e, o göz bebeği kat kat büyüyormuş. Zaten geceliğin dikkat ederiz, kedinin Hı -hı. göz bebeğine. Ve o ışık kaynağını kullanıyor, ışığa dönüştürüp arttırarak, tabii gece avcısı bir hayvan olduğu için göz Doğru. mekanizması çok ilginç. Gündüz de böyle incecik, toplu yine gibi bir e, inceliğe. ...tam tersi varıyoruz... Bizde bir cin görme hikayesi varmış ...ben onu da merak ettim... ...sen onu anlatacaktın sanki... Ya evet şöyle bir şey... ...ben de bir yakınımdan öğrendim... Ee... Bu kediler kedi sahibi olanlar çok iyi bilirler ya da gözlemleyenler bir yere bakarlar anlamsız hiçbir şeyin olmadığı bir duvara hatta böyle beş santim yakınlıktan falan hı hı. öyle bakarlar kesin bir şey görüyormuş gibi bakarlar. Çok dikkatli bakarsın ne böcek vardır ne kelebek hiçbir şey. E, efendim Müslüman inancına göre e, şeymiş cin görüyorlarmış kediler. O yüzden böyle yani. Bir takım bilgiler var elimde bir de benim bu Desmond Morris'in kitabında olan. Hı. Şimdi bu ağaçları tırmalıyorlar malum tırnakları da sivrilsin diye ağaca tırmanıyorlar aynı zamanda avlayabilmek için falan. Fakat sadece şey değil tırnakları güçlendirmek için yapılan bir şey değil bu evde de eşyaları tırmalıyorlar ya kedi hı hı. sahiplerinin rahatsız olduğu bir konu. Koku bezleri varmış ön patilerinde kedilerin. Bu kokuyu oraya geçiriyorlar bir nevi imzalarını atıyorlar evet. işte bura benim ben buradaydım hmm. şeklinde keza sürtünmelerinde de çok benzer bir şey varmış e, şakakları ağız ve kuyruklarında koku bezleri varmış kedilerin. Çok ve ilik. bize sürtündükleri zaman e, direkt bir koku alışverişi başlıyor. Seni o kokuyla işaretliyor. Hmm. Aynı zamanda sana sürtünüp senden bir koku alıyor. Sonra yalanıyor. Senin İmzai kokuna da bakıyor. Hayır değil, insanlara da bırakıyorum. Atıyor. Yani. Aynen. Ama bu insanların asla duyamayacağı bir kokudan bahsediyoruz. Hmm. O erkek kedilerin belli dönem verdikleri koku gibi bir şey değil. Sadece birbirlerinin duydukları bir koku. Hmm. Keza yalanmaları ile ilgili ilginç bir bilgi var elimde. Sadece temizlik değil o yalanmada bir yalıtım da sağlıyorlar. Tüylerini çok yumuşattıkları temizledikleri zaman sıcağa ve soğuğa karşı daha korunaklı oluyorlar. Keza e, güneşte e, vücutlarından bir D vitamini çıkıyormuş açığa. Güneşten ha. gelen D vitamini yalayarak o D vitaminini alıyorlarmış. Ha. Bunlar bayağı ilginç bilgiler. Ha. Ha. E, bir de kuş görünce sen hiç Kuş gören kedinin böyle takır takır dişini ağzını takırdatması gördün mü? Annen gördün mü? Gördün mü? Neden, neden yapıyor? Eskiden hiç bilmiyordum. Ben de kedi sahibi olunca öğrendim. Efendim bu, o yeme anındaki ısırma hareketini aslında tekrarlıyorlarmış. Bir tür ha. demonstrasyon anı gibi. E, çünkü böyle çok iyi avcı ya bunlar böyle yakalayıp tak tak diye boğazdan direkt götürüyor o köpek sivri dişleriyle hmm. o, o anı yaşatıyormuş kedi kuşu gördüğü anda Vay be. bıyıklarının radar görevi gördüğünü biz biliyoruz bilmiyorum herkes biliyor mu öyle bıyıklarını kesenler ne yazık ki evindeki eşyalara zarar vermesin diye hatta tırnağını söktürenler falan var yapmaya ya insanoğlu böyle hayvana her şeyi yapabileceğini zanneden e, bir yaratık olduğu için bilge karasının çok güzel bir alıntısı var elinde Öteki üzerinde bir ölüm dirim yetkisi bulundurduğuna inanır diyor insan. Hmm. Öyle canım. Biraz sanat edebiyatı bakalım mı? Bakalım. Neler var neler. Bakalım. Neler var neler hakikaten yani. Leonardo'dan bahsetmiştim baya bir çizim var bildiğim kadarıyla. Evet Resimde, hayranmış. fotoğrafta, heykelde. ...yani o kadar çok örnek var ki... ...hangi birini sayacağımı şaşırdım aslında... <gülüyor> ...gerçekten Kerem çok fazla sayıda... ...ressam e, bulmuş, bildiklerimizin dışında da... E, ...bunları... Bir tane e, site var onu tavsiye edelim... Din, din, din, ...dinleyicilere... ...thegreedcat.org ...tarihten, hmm. sanattan, edebiyattan... E, ...bayağı bir başlık var... ...ve ha, site değil e, mi? ...evet evet sitede bayağı bir işte... ...resimler, heykeller, fotoğraflar... ...muazzam... E, ...eserler var benim de ilk defa karşılaştığım The, The Great Cat. The Great Cat.ok. Evet tamam. yani oraya bakabilir e, sevgili açık radyo dinleyicileri. Bizde edebiyatta mesela çok ilginç örnekler var değil mi? Evet, Bilge e, Karasu'nun var. Bilge Karasu tam bir kedi hayranı zaten. E, elimde benim Deniz Kavukçuoğlu'nun Kedi Gülüşü diye bir kitabı var. Orada birçok alıntı var. Yazarların, sanatçıların hmm. kediyle ilgili yaklaşımları. Şöyle demiş Bilge Karasu. O kadar hoşuma gitti ki çok doğru. Kedi sevmek kedinin kendisini seven kendisinin de sevdiği kişi karşısında umursamaz bağımsızlığını baştan kabul etmek demektir. Hmm. Yani bu bağımsızlığı kabul etmeyen kediyi sevemez. E, evet, demiş. çok güzel bir cümle. M malum bu kedi sever sanatçılar sanatlarına da yansıtmış değil mi? Bilge Karasu gibi. Bu sitede de var bayağı bir örnek. Mesela bu genelde hem adını... kedi seviyorlar hem de sanatlarında da yansıtıyorlar. İşte mesela Baltus diye bir e, ...ressam var. Hmm. bunu bayağı hani, iyi bir resimleri var. Kediler Kralı, Akdenizli Kedi, Kedili Çıplak, Aynalı Kedi gibi. Sonra bizde Orhan Peker var ressamımız. Hmm. Onun ilginç e, kedi resimleri var. Fotoğrafçılıkta da çok e, kullanılıyor. kullanılıyor. Evet, değil mi? Mesela meşhur Henry Cartier, e, Bresson'un bayağı bir fotoğrafı var kedilerle evet, ilgili. Ona bakabiliriz. Ben de böyle Instagram ya da Pinterest'ten kedilerle ilgili bir şeyleri takip ettiğim zaman sonsuz e, resim, hmm. illüstrasyon, fotoğrafla karşılaştım. Selçuk Demir'in kağıttan kediler diye çok Güzel bir hmm. kitabı var. Hmm. Hem çok güzel çizimleri hem pek çok alıntı kedilerle ilgili. Keza Gündüz Vassaf'ın İstanbul'da kedisi var. Akif Pirinç'in bir Felidae serisi var. Bu arada Felidae deniyor Latince kökenli bütün kedigillerin. Hmm. Ee, o bir kediyi kahraman yapıyor insan gibi ve polisiye e, kitaplar bunlar. O görsel estetiği değil mi? Gerçekten çok estetik yalnız duruşu, uyuşu, oynayışı, saldırı anıyla çok fazla konu edilmiş. Evet inanılmaz bir malzeme olmuş yani hatta o işte bağımsızlığı, kayıtsızlığı o biraz da bilinememezlik hikayesine de dönüşüyor evet, tabii yani o, o bilinemezlik üzerinden de merak uyandırıyor. ...ve onun üzerinden de işte sanat yapılıyor... ...bu da çok ilginç bir nokta çok bence. Çok doğru, o yüzden de filozof deniyor aslında... Hı -hı. ...yahut da o bağımsızlıktan dolayı... ...başta dediğimiz gibi nankör... ...kelimesine varılıyor... ...aslında bizim veterinerimize bakarsan... ...o kadar da zeki hayvanlar olmadıkları... ...görüşünde Hı -hı. veterinerimiz... ...hayallerini yıkmak istemem kedi severlerin ama... Başka aklımıza ne geliyor Enis Batur'un kediler krallara bakabilir adlı bir yazısı kitap. var Tam da karakteriyle uygun bir başlık bulmuş aslında kedinin Çizmeli kedi var ya meşhur Aa tabi çizmeli kedi var Çizgide var Black Set diye son dönemde yapı kredi yayınlarından çıkan hmm. O da çok ilginç bir karakter onu da tavsiye edebiliriz bakabilirler yani seyircilerimiz Doğru bizim kötü kedi Şerafettin'imiz var Onu da unutmayalım Garfield var hı hı. Ben Bir şöyle toparlama yapayım Resim sanatında Kediden bahsedip Kedi de bir atribü olarak kullanılıyor Baştan beri söylediğimiz bu tezatlarla çok Hı hı. Ya şeytani güçlerle, e, karanlıkla, kötülükle e, hı hı. bağdaştırılıyor e, veyahut da e, aslında şey, e, olumlu e, görüldüğü noktalar var. Avcıların ruhu olarak görülüyor e, veyahut da işte Bakire Meri'nin çizildiği resimlerde hep ayağının dibinde bir kedi oluyor. Hı hı. E, şeyin e, İsa'nın doğum sahnesindeki bu meşhur ahırda e, birçok resimde bir de kedi yavrusu var. Ee, ...gibi şeyler söz konusu... ...Mısır resminde de... E, ...kadınların... E, ...çizilmiş... E, ...kadın figürünün sandalyesinin altında kedi... ...erkek sandalyede oturuyor... ...o figürün altında köpek var şeklinde... ...hep çiziliyormuş, o ilgimi çekti... Hmm. ...Roma İmparatorluğunda... ...kedinin şans ve nazar kolyeleri varmış... ...çok sayıda bulunmuş... Bir de rekorlar var ee, kısaca en son onlara değinebiliriz. Bahsedip bitirelim bence. Evet zamanımız doluyor. Büyük kedilerle ilgili bunlar onların biraz hakkını yedik. Hı hı. Çita saate 90 kilometreye varan bir hızla koşuyormuş. Puma 6 metrelik atlayışlar yapabiliyormuş. 6 metre. Evet hatta bir ağaca da yukarıda 4,5 metre sıçrayabiliyormuş. Bir kettiden bahsediliyor 36,5 metre 11 kattan düşmüş Ölmemiş Burada hemen ben bir parantez açmak istiyorum 4 ayak üstüne düşer ölmez diye bir şey yok Bizi bütün doktorlarımız ve tanıdıklarımız bu konuda uyardılar Bir kattan bile düşük kötü şeyler olabiliyor Aman dikkat edelim Evet rekor. başka rekor Nerelere gittik Baya bir şey gittik aslında Nerelere hastane. gittik Birbiriyle zıt tapınmaya gittik Nankör. Yüceltmeye gittik Nanköre Bamsız. gittik Kayıtsız. Kayıtsız, esnek, Güzel. avcı, evcil, yırtıcı, evet. hepsi var. Kedisiz kalmayın efendim. Hoşçakalın. kalın İyi haftalar, görüşmek üzere.